destekleri için açık radyo dinleyicileri Gülsem ve Rıfat Turhan'a teşekkür ederiz. Dilden dile titreşimler Leandrosuna Emre Dağtaşoğlu. Tüm açık radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Muharrem Temiz'in Dost Dile isimli albümünden dinleyeceğimiz bir Arguvan türküsüyle başlayacağız. Bu Arguvan türküsünü, daha doğrusu uzun havasını Aşık Bektaş Kaymaz bestelemiş. Söz ve müzik ona ait. Ve demin de ifade ettiğim üzere Muharrem Temiz'in Dost Demler" isimli albümünden dinliyoruz. Bu ayrılık... Ben yolcuyum helal Allah şaksa bu ayrılık devam eder bir zaman. Bir bu seyalayım o gül yanaktan bu ayrılık devam eder bir zaman. Bir bu seyalayım o gül yanaktan. Bu ayrılık devam eder bir zaman Seher yeli gibi sinema esmer ben sana gücenmem sen bana küsme Gurbette kalırsam mektubun kesme Bu ayrılık devam eder bir zaman Gurbette kalırsam mektubun kesme Bu ayrılık devam eder bir zaman Yine dumanlandı dağların başı Durmayı bakıyor gözümün yaşı Hatırdan çıkarma aşık bektaşı Bu ayrılık devam eder bir zaman Hatırdan çıkarma aşık bektaşı bu ayrılır devam eder bir zaman. Bu dinlediğimiz uzun havanın Malatya'daki yerel albümlerde de icrası var. Piyasada bulunabiliyor mu bilmiyorum ama bana bir arkadaşım getirmişti topluca bu albümleri. Cemal Öztaş'ın e, Güler Mi Bilmem isimli albümünde de var bu uzun hava. Ve burada okunmayan hiçbir yerde de duymadığım iki kıtası okunuyor orada. Piyasada bulunmadığından, repertuara da alınmamış olduğundan henüz bu iki kıtayı ben aktarmak istiyorum sizlere. O iki kıta şöyle. Gizli sırlarımı ele söyleme, intizara düşüp ahvah eyleme. Ben gelmezsem yola bakıp ağlama, bu ayrılık devam eder bir zaman. Yirmiye karar verdim yaşımı, attın grubetele şu genç başımı. Çok aradım bulamadım eşimi, bu ayrılık devam eder bir zaman şeklinde okunmayan kıtalar. Şimdi sırada Abdurrahman Tarikçi'nin yorumuyla dinleyeceğimiz bir türkü var. Bu türküyü Selçuk Murat Kızıl Ateş'in gerçekleştirdiği bir proje olan Kadim isimli albümden dinleteceğim sizlere. Kırşehir yöresine ait türkü ve Muharrem Ertaş'tan Nida Tüfekçi derlemiş. Şu dağlar, Uludağlar diğer adıyla Vayleyla Leyla yar Leyla yar Her gün akşam böyle yar böyle yar Küstün ise söyle yar söyle şeyi solma say say de sırada Muazzam Erzincan Türküleri'nden birisi var. Söz ve Müzik Aşık Daimi'ye ait. Aşık Daimi'yi ben çok önemsiyorum. Çünkü şiirlerini bir bütün olarak okuduğunuzda hem ne kadar başarılı ve derin bir şair olduğunu görüyorsunuz. Hem de gerçekten tatmin olabiliyorsunuz. Söz ve müzik yazan birçok halk şairi var 20. yüzyılda. Ama Aşık Daimi'nin gerçekten bunlar arasında önemli bir yeri olduğunu ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ve Aşık Daimi ile ilgili yapılmış iki çalışma biliyorum ben. Bunlardan birisinin Yadigar Aydın Orhan'ın çalışması. Aşık Daimi, Hayatı ve Eserleri ismini taşıyor. Can Yayınlarından 1999'da çıkmış. Bu eserde şiirleri toplanmış bir bütün olarak. Bir de yine Can Yayınlarından çıkan Süleyman Zaman'ın hazırladığı bir kitap var. Derinliklerin Ozanı, Aşık Daimi, Yaşamı, Felsefesi ve Şiirleri ismini taşıyor. Bu da 2008 yılında basılmış. Bu kitapta da şiirlerinden örnekler var ama büyük kısmı Aşık Daimi hakkında bir çalışma. Merak eden dinleyiciler bu eserlere başvurabilirler. Şimdi dinleyeceğimiz bu Aşık Daimi türküsünü Muharrem Temiz'in Kar isimli albümünden dinletiyorum sizlere. Bir Seher Vaktinde indim Bağlara Seher vaktinden indim bağlara öter şeyda gül gül gül yar elenir bakmaz mısın şu sinemde dağlara derdimi söyle sen dil Bakmaz mısın şu sinemde dağlara, derdimi söylesem dilyar eleli, derdimi söylesem dilyar eleli. Boş geçirmeyelim gel bu çağları Boş geçirmeyelim gel bu çağlar Dolaşalım sahraları çölleri Bir gün gazel döken ömrüm bağlar eser sam dal yar bir gün gazel döker ömrüm vallar eser sam dal yar eser dal yar Daim yem yanar aşkın çerau, daim yem yanar çeşmim çerau. Dostun muhabbeti cennet o ancak şu dünyada derdim ortalı. Sazım figan eder tel yareler Ancak şu dünyada derdim ortalık Sazım figan eder tel yareler Sazım figan eder tel yareler Feyzullah Çınar'dan alınan bir Sivas türküsü dinleyeceğiz şimdi. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3-2-3. Bu türküyü Ayfer Vardar'ın demo kayıtlarından birisinden dinleteceğim sizlere. Ayfer Vardar belki bilenleriniz vardır, halk müziği sanatçılarından birisi. Henüz albümü çıkmadı, bu yakınlarda çıkmasını bekliyorum. Ve ben çok uzun zamandır bu albümü bekliyorum, umarım sona doğru yaklaşmıştır. Konserleri de oluyor Ayfer Vardar'ın hem İstanbul'da hem başka illerde. Ben Türkiye'de olmadığım için katılamadım bu konserlere. Ama merak eden dinleyiciler Google'da ismini aratarak Ayfer Vardar'la ilgili malumata ulaşabilirler. Ve umuyorum en kısa zamanda da albümü çıkar piyasaya. Bir de bu türkü aslında tema olarak programdaki türkülerle çok örtüşmüyor. Fakat aranjmanı çok iyi, yorum da çok güzel. Listeye sızmış ve ben de çıkartmak istemedim. O yüzden sizlerle paylaşıyorum şimdi. Dinleyeceğimiz türkünün ismi Karşıda Görünen Ne Güzel Yayla. <Gülüyor> Bir Temiz'in yorumuyla dinlediğimiz Aşık Daimi Türküsü'nün son iki dizesi şöyleydi. Ancak şu dünyada derdim ortağı, sazın figan eder, dilyar elenir. Enstrüman çalanlar bilirler. Enstrümanla kişi arasında özel bir ilişki gelişir. Hatta kimisi biraz daha öteye gidip enstrümanı kendi mahremi gibi görmeye başlar. Bu meta fetişizmi değil aslında. O en azından ben öyle görmüyorum. Kişinin o enstrümanla kurduğu ilişki e, olarak değerlendirmeyi daha doğru buluyorum. Bu yüzden herkesin o enstrümanı eline alıp çalması özellikle bilmeyenlerin pek hoşuna gitmez e, kişinin. Gerçi Cengiz Özkan radyoya geldiğinde canlı yayında ben pek kazımam önemli değil benim için demişti. Fakat tanıdığım birçok müzisyen de böyle bir e, ruh hali oluyor. Şimdi dinleyeceğimiz türkü de aslında... Bu özel ilişkiyi anlatan bir türkü. O yüzden ben çok severek dinliyorum. Umarım sizler de severek dinlersiniz. Aynur Haşhaş'ın Türkü Sarhoşu isimli albümünden dinleyeceğiz. Söz ve müzik türkünün sonunda da anlayacağınız üzere fedaiye ait. Sarı Sazım <gülüyor> Sensiz duramam sana muhtacım hele bir yanıma gel sarı sazımı şu dertli gönlüme sevgi ilacım hastayım dermanım o sarı sazımı şu dertli gönlüm Sayın. Şimdi sözleri Gedai'ye ait olan bir türkü var sırada. Haydar Bayrak'tan Hüseyin Bey dilli derlemiş. Ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 3-2-2. Gedai hakkında yapılmış iki tane çalışma var. Birisi Saadettin Nüset'in hazırladığı kitap. 19. asır Sas şairlerinden Beşiktaşlı Gedai ismini taşıyor. Sühulet Kütüphanesi'nde basılmış 1933 basımı diğeri ise Muhtar Yahya Yahya Dağlı'nın hazırladığı bir kitap. Bektaşi edebiyatından Tokatlı Gedai, Hayatı ve Eserleri ismini taşıyor. O ise İstanbul Marif Kitaphanesinde 1943'te basılmış. Bu künyesini aktardığım ikinci kitabın 87 ve 88. sayfalarında bulabilirsiniz dinleyeceğimiz türkünün sözlerini. İlk kitapta yok ama bu arada iki kitaptaki gedai de aynı. Beşiktaşlı mı Tokatlı mı olduğu Tartışma meselesi değil aslında benim nazarımda. Ömrünün büyük kısmını Beşiktaş'ta geçirmiş. Tokatlı olmasına rağmen, orada doğmasına rağmen. Bir de üzerinde durmak istediğim başka bir konu var. Derleme meselesi aslında çok çetrefilli bir konu. Çünkü çok farklı disiplinlerle çalışmayı gerektiren bir şey. Piyasada <gülüyor> pardon e, derleme yapan ve bu alanın uzmanı sayılabilecek birçok insan... Yaptığı derlemelerde yeni basılmış kitaplara bile gidip şiirin aslını, orijinalini e, okumaktan acizine yazık ki. Hem de çok iyi bilinmiş isimler bunlar. Hüseyin Bey Dilli'nin derlediği bu türkü'nün sözlerini kitaptakiyle karşılaştırırsanız, kitap eski bir basım olduğundan birçok basım hatası var. Hüseyin Bey Dilli çok titiz bir biçimde derlemiş anladığım kadarıyla çünkü kitaptaki hataları bile düzelterek e, Türkiye'ye aktarmış. Bu yüzden ayrıntı gibi görünse de Hüseyin Bey Dilli'nin bu titizliğini ben e, gıyaben e, tebrik etmek istiyorum. Ve ayrıca onun Girdap isimli albümünde de bulabilirsiniz bu türküyü. Ki o da muhteşem bir yorum. Merak eden dinleyiciler varsa muhakkak o albümden de dinlesinler. Ki biz önceki yıllarda dinlemiştik o türküyü. Şimdi Pınar Sağ'ın Mavi Bir Düş isimli albümünden dinliyoruz. Aşıklar Zümresin. memtun her biri bir sevda sevdada kaldı muhabbet sırrını paşetti mecnun gönlü gözü ve çi yare yare yare yare ya leyla da kaldı leyla da kaldı. Davada kaldı Çektiler Dar ey yar ey yar dünyada kaldı dünyada kaldı Zülfükarım sık öyle yar ey yar ey ya, ya, ya, ya. dünyada kaldı dünyada kaldı Esrada kaldı, esrada kaldı Can gözüm olup ben ey ya, ey ya, ey ya, ey ya, ey ya Esrada kaldı, esrada kaldı Sıradaki Türkiye'ye geçmeden Gedai ile ilgili çok kısaca bir şeyler daha söylemek yerinde olur sanırım. Divan edebiyatı tarzında, daha doğrusu aruz vezniyle de eserler yazmış ve o eserlerinde tanındık divan şairlerinin dizelerine falan çok rastlanıyor. Çok özgün olduğu belki iddia edilemez ama hece vezniyle yazdığı şiirler çok başarılı. Merak eden dinleyiciler bence kütüphanelerde bulabilirler bu kitapları. Ben sadece gözüme ilişen ...kıtalardan bir tanesini okumak istiyorum... ...örnek kabilinden... ...sadece bir kıta şöyle... i̇nkılab devran aksine döndü... ...gama tebdil oldu safahatımız... ...Bezmi Muhabbetin şimdiden döndü... ...kapandı hane-i saadetimiz... ...şeklinde ve bunun gibi birçok kıta... ...ve şiir bulabilirsiniz... ...şimdi sırada... ...yine Pınar Sağ'ın aynı albümünden... ...yani Mavi Bir Düş isimli albümünden... ...bir Aşık Hüdayi türküsü dinleyeceğiz... Sözler Aşık Hidaye ait, müzik ise Arif Sağ tarafından yapılmış. Aşık Hüdayi ile ilgili bir program yaptığımda aktarmıştım onunla ilgili kitapların künyesini ve şiirleri. O yüzden onlar üzerinde tekrar durmayacağım. Fakat bu dinleyeceğimiz türküde beni çok etkileyen bir kıta var. Ve hatta bu kıta üzerine saatlerce konuşulabilir. Ama ben tabii ki o kıta üzerine bu kadar uzun burada Konuşamayacağım sadece kıtayı sizlerle paylaşmak istiyorum dinleyecek olmanıza rağmen hatta belki de yaptığım yanlış sizi oraya yönlendirerek ama kıta şöyle hiçlik aleminde mestim varlık sevdasını kestim yokluk benim eski dostum malınan öldürmem beni. Burada dile getirilen şeyler aslında bizim düşünce geleneğimizle çok yakından alakalı yoksa bir e, fakirlik edebiyatı falan değil kesinlikle ve şimdi Pınar Sağ'ın yorumuyla dinliyoruz. Erenler zehir getirin ya da diğer adıyla duygular dönüştü söze. Bana, elinden öldürmen beni En yakınım kıysın bana Elinden öldürmen beni gözüme yanarım kendi gözüme Bir aşktır düştü özüme, yanarım kendi gözüme Leyla görünüp gözüme, çölünen öldürmen beni Leyla görünüp gözüme, çölünen öldürmen <Gülüyor> Vuruksa zaten öndürmen beni Hidayim daldım gama saldı beni Denden den deme. Hidayim daldım gama saldı beni Denden den deme. Asın kesin yüzün ama Delinen öldürmen beni Asın kesin yüzün ama Elin beni. Bu arada dinlediğimiz bu türkünün bazı kısımları aksak ritimliydi. O bölümler 7-8'lik ölçüye sahipti. Usulü ise 3-2-2 idi. -2 ben bu türküyü ilk olarak yanlış hatırlamıyorsam 3. sınıfta dinlemiştim. İlkokul 3. sınıftayken Ali Ötüncü'nün yorumundan. Ve hemen hemen hiçbir yerini <gülüyor> anlamadığımı söyleyebilirim ama büyük bir keyifle dinliyordum. Yıllar sonra bir radyoda paylaşacağımı hiç herhalde düşünemezdim o zamanlar. Şimdi sırada söz ve müziği Ozan Esrari'ye ait olan bir türkü var. Arif Sağ'ın Biz İnsanlar ve Kerbela isimli albümünden dinleteceğim sizlere. Bunun da ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 3-2-2. Ozan Esrari de günümüz aşıklarından birisi. Yanlış hatırlamıyorsam Mersinli ve Mersin Belediyesi'nden işçi olarak emekli olmuş. Başka birçok eseri de var. Hatta piyasada albümü de bulunmakta. 5-6 yıl önce onun yorumlarından Türküler dinlemişti iki programın son bölümlerinde. Merak eden dinleyiciler piyasada Ozan Esrari'nin albümüne de ulaşabilirler. Ama biz şimdi demin de ifade etmiş olduğum üzere Arif Sağ'ın yorumuyla dinliyoruz. Bağdı Sabahı.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 Bağlı sabah esmen seher yilleri, elen sultanımdan bir haber elen, elen sultanımdan bir haber eylem. Ayrı düştüm ana gözlü pirimden, elen sultanımdan bir haber eylem. Eylen sultanımdan bir habereylen, ayrı düştüm ana gözlü pirimden. Eylen sultanımdan bir habereylen, eylen sultanımdan bir haber. Eylem. Eylem sultanımdan bir haber eylem. her zamanı, gönüller mihmanı, hublar sultanı, gönüller mihmanı, hublar sultarı. Bizden sen amedin, kaşı kemanı. Diye se her yeli bir haber elen. Diye seher yeri bir habere ilen bizden selam ederim kaşı kemanı Diye yeri bir habere ilen Diye yeri bir haber Niye seher yeri bir haber, bir haber Sizlerle şimdi daha önceden paylaştığımı zannettiğim ama aslında paylaşmamış olduğum bir türküyü paylaşacağım... Çok seviyorum bu türküyü o yüzden paylaşmamış olduğuma çok şaşırdım ama bir bakıma da sevindim. Tekrar e, paylaştığımı zannettiğim halde burada yer vermediğime. Söz ve müzik Garip Şükrü'ye ait zaten onun yorumuyla dinleyeceğiz. Türkünün ölçüsü 7-8'lik usulü ise 3-2-2 ve Kısas Cem değişleri isimli albümden dinletiyorum sizlere. Ve Garip Şükrü'nün yorumuyla dinliyoruz. Anlatma halini halden bilmeze. Mahalini halden bilmeze Çalar hayallerin Hal bilmez olur ahiler vurursun Boşuna dize Şişer ayakların Yürümez olur Şişer ayakların Cahil cuhalaya eyleme minnet Kendini bilmez verilmez kıymet Bize mı şan ile şöhret Güldürür alemi sihirbaz olur Güldürür alemi sihirbaz olur Alin böyle arzeler Çabuk geçti aylar, yıllar, seneler Çalar sazın boşu telin Ses vermez yüreğe inlemez olur Ses vermez yüreğe inlemez olur Bu dinlediğimiz türküyü ve bundan sonra dinleyeceklerimizi programın son kısmı olarak düşünebilirsiniz. Şimdi Almuslu Hüseyin Yıldız'dan bir türkü dinleyeceğiz. Kendi türküsü, dolayısıyla Almus Yöresi'ne ait. Bu kaydı ben internette buldum. Herhangi bir albümde var mı yok mu bilmiyorum. Kayıtla ilgili de bir malumata ulaşamadım. Almuslu Hüseyin'i benim tanıdığım birçok kişi yakinen tanıyor. Fakat ben tanışma fırsatı bulamadım. Zaten onun köyü de Akarçay bizim köye yaklaşık 10-15 kilometre. Ve dinleyeceğimiz bu türküyü ben gerçekten çok seviyorum. <gülüyor> Bugün, bu hafta bunu birçok kez söyledim. Yani bu türküyü çok seviyorum diye. Ee, bu dinleyeceğimiz türkünün ismi ise Mestane Bakışlı Nazlıcan Hanım. Tane bağışlı nazlı cananım Benim sende hak nazarım mı? Haram gözlerin, perdem gal eder Gamze okun mi dersin mi? Haydar haydar haydar canım dersin mi? Bağışın bana cefadır hemen Yok mudur sevdiğim göğsünden iman Eller şad olup da güldüğü zaman Hasret kanı ile gözüm dolsun mu Haydar haydar haydar canım dolsun mu Hüseyin'i emeğidir bağırmak isterim, Hakipaya yüzüm sürmek isterim, seni bu sineme sarmak isterim, ya nedirsin seni saran ölsün mü, haydar haydar haydar canım mı? mü? Şövenistlik yapmaktan hiç hoşlanmam ama... ...Almuslu Hüseyin'in sesinde bile... ...bizim oraların toprağının kokusunu alabiliyorum ben. Şimdi sırada... Davut Sulari'nin yorumundan dinleyeceğimiz bir türkü var. Kaynak kişi kendisi... ...dolayısıyla Erzincan yöresine ait olan bir türkü bu. Tatyan Kerem ayağında... ...yani mi bemol ve fadiye arızaları alıyor. Tatyanlar genelde Erzurum yöresinde... E, ...meşhur ve orada daha çok icra ediliyor... Şimdi dinleyeceğimiz Erzincan yöresine ait olan bu türkü Erzurum yöresindeki tatyanlara pek benzemiyor. Hatta dikkatli dinlenmezse o tatyanlarla bağlantısı bile olduğu fark edilemeyebiliyor. Ama bu da bir tatyan. Zaten Tatyan Kerem ayağında olan bir türkü. Ve Davut eski albümlerinden birinden dinleyeceğiz bunu. Çok eski bir kayıt bu. Türkünün ismi Seher Vakti Kalkan Kervan. Bu arada bu hafta da programın sonuna geldik ama ben programı kapatmadan önce bir şey belirtmek istiyorum. Ee, uzun zamandır hem radyodaki arkadaşlar hem bazı dinleyiciler artık bir blog açsan diyorlardı programa ilişkin. Ben pek yanaşmıyordum buna biraz teknik işlerden anlamadığım için biraz da tembelliğimden. Bir de şey düşünüyordum yani programı dinleyen zaten dinliyordur ayrıca kimse tekrar internet üzerinden takip etmez düşüncesindeydim. Bu kadar çok takip edileceğini tahmin etmemiştim. Merak eden dinleyiciler olursa programı o blok'tan da takip edebilirler. dilden dille titreyimler.blokspot.com. Herhalde ben gayri ihtiyari Türkçe yazmaya alışkın olduğumdan şey harfini bastım. <gülüyor> Bloğun ismi öyle oldu. Daha kolay bir yöntem Google üzerinden bulunabilir. Bunu aktarmak istedim çünkü. Henüz tanışmadığım ama Facebook üzerinden ahbap olduğum Açık Radyo dinleyicilerinden Bulut Aslan'a teşekkür borçluyum. Çünkü birçok kişi bunu söylemesine rağmen e, o beni haylamasaydı ve teknik konularda e, yardımları olmasaydı bu blogu da herhalde yapamazdım. 2004 ve 2005 yılının listelerini koydum fakat programları koymayı tercih etmedim. Çünkü anonslar <gülüyor> oldukça kötü geldi bana dinlediğimde onları kendime sakladım. Bulut Aslan'a böylece teşekkür ediyorum buradan. Ve bu haftanın destekçileri de yine Gülşen Turhan ile Rıfat Turhan'mış. Onlara da ayrıca çok çok teşekkür borçluyum. Sağ olsunlar. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Seher kalkan kervan, inilerde zarilenir. Seher baktı kalkan kervan, inilerde zarilenir. Bir güzele düşen gönül, çiçeklenir korulanır. Bir güzele düşen gönül, çiçeklenir korulanır. Sünder bülbüller öter. Avcı gelir bir o kadar yüzgenürde kara lanır. gelir bir o ok Derar yok gül'e, namert bir daşatar yola, olan işler gerilenir. Namert bir daşatar yola, olan işler gerilenir. dal geçenin pir sultan at dal geçenin pir dilinden padişahım inkar kişiden kaçalım inkar bir gün paradır inkar kişiden kaçalım inkar bir gün paradır Dilden dile titreşimler. Hazırlayan Resul'a Emre Dağtaşoğlu. Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Gülsem ve Rıfat Turhan'a teşekkür ederiz.